Buongiorno Ankara. Pepe Jam an Gourmet Pizza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a tutti. Mwah. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yarıda kestiğimiz şarkı bu güzel şarkıymış değil mi? Evet valla şöyle tamamını vallahi. dinleyince en güzel kısmı bizim o kestiğimiz kısımlarıyız. En güzel şarkıymış hatta. Bugün yarıda kestik kusura bakmayın sevgili dinciler çünkü radyoda ortalık toz duman. <gülüyor> Çok mu alakalı? Hemen kullanacağım diye. Yo, o kadar hızlı kullandın ki valla. Ama iki saat aklımdan çıkmıyor ya ortalık toz duman. <gülüyor> Her şeyi uygulayabilirsin. Ne oldu sizin bir keyfinizi mi kaçırdım bu lafımla bu şakamla? Yok benim affedersin tam up sırada boğazında kaldı. Evet. Siz, bir şey soracağım sen simit yedin mi ya? Ben açma yedim. Ee, Keyifler. O zaman 5 tane simitlik fayd. <gülüyor> Valla ben beş yemedim bir buçuk yani yedim. Valla o bir buçuk olmayabilir. 1.5 buçuk yedim ya. Ben hiç simitte dokunmadım da açma varsa biraz. Hah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, o değil. Açma yok. Ama be simitte yok yani. Ha bir simit falan mı kaldı? Bir simit kaldı. E, tamam işte. Sen de baya yemişsin. Yok abi ben o kadar yemedim ya. Ben bir buçuk yedim. Bir tane yol da yedim. <gülüyor> Simitlerin <gülüyor> ne olduğu tartışılırken radyoda ortalık toz duman. Hayır. Ne yapalım ilk önce bir eee Önce bir günaydın geçmiş olsun diyelim. Günaydın derken herkese günaydın Galatasaray ona günaydın. Aslında şöyle Geç diyelim ya. Galatasaray'a geçmiş olsun demeyeceğiz. Galatasaray taraftarı da geçmiş olsun diye. Ha, şey, üzülen onlar sonuçta. Heh, ne Öbür güzel. taraf yani daha doğrusu kuru kuru üzülenler Galatasaray taraftarı. Öbür taraf üzülüyor ama parası bu kadar bir kaş miliyor diyor. alıyor o yüzden ha, esas evet. taraftara geçmiş olsun inşallah. Ee, toparlar da taraftarlar olarak böyle bir heyecanlı şey sesler eden. İyi toparlıyorsun Egeciğim. 4. valla ortalık toz duman. Sen seyrettin mi buçu? Yok. Sen dükkandaydın zaten. Seyretmedim canım. Seyredecek. Yani şöyle ben Ama zaten. O zaman Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen bir spor yapıyor se onun tabii ki sempatizanı mı olmuştur yeri geldiğinde. Ha, mesela bizim Serkan ne durumdaydı o? Dün o izinli durumdaydı. İzinli miydi? Ha he? doğru ya Serkan izinliydi. Yani zaten şöyle 20. dakikada mı kaçıncı dakikada 2-0 oldun da zaten ortalık tozlu var. Hadi ya. Ya Hemen başında yendi galiba değil mi goller? Hemen başında. Ne zaman yiyelim demişler? Ee, hemen, başında hemen başında alalım. Hemen başında alalım. Hem başında hem ortasında hem sonunda alalım. Zaten sonunda da belki erdiye taraftarlar sahibi hoşaltmışlar. Ne kadar güzel bir protesto. O hoşuma gitti ama. Yani işte. Ya yakıp yıkmadan en güzel lafı sokmanın. ''Kardeş, biz gidiyoruz.'' diyerek <gülüyor> gitmişler yani. Size kolay gelsin. E tabii yani birazcık da hakikaten e, insanın asabı bozuluyor. Bu kadar bir şeyle gidiyorsun heyecanla, efendim, o oh, oh, beklediğin an geldi ki bir de şey dedi Borussia Dortmund'u bir daha böyle yakalayamayız falan gibi şeyler var Ya çok kuvvetli takım değil miydi Borussia Dortmund? Evet Borussia bir Dortmund var. Çok ya. kuvvetli takım da bir falanlı falan durumu var yani. en en kuvvetli hanım. Ha şey mi? Sakatlar, kartlar falan mı? He böyle şeyde yakaladık onu var ya. <gülüyor> Şimdi sen düşün aslanım dediğimiz noktada 4 tane yiyince <gülüyor> orada ortalık toz duman. <gülüyor> Ama sizde du kullanımını bir güzel yaptığımızı teşvik edin yoksa ben sabah kadar kullanırım. Işte doğru güldü falan yoksa ya ben güldüm. Ha. Bayağı komik. Bayağı görecektim konus. de bu işte açma üstüne kola içince sabah annem haklıymış sabah kola içimler <gülüyor> Demek <gülüyor> radyocu olacağını hep biliyorum. Yani Çünkü her... insanda şey oluyor. Işte kısa cümleler de... kurarak. Daha kısa cümleler. Ben... <gülüyor> uzaylılar bu şekilde kahvaltı ediyor biliyorsunuz değil mi? Uzaylılar mı? Hı -hı. Uzaylı zor. Mesela her, geçen size bir şey gönderdim ya ben. Aa, her, çocuklar, her ülkenin yani, kahvaltısı çok... farklıdır kendine göre. Her ülkenin göre, bebesi yönetiyor. ne yiyor diye. Evet. Ha, orada mesela orada yazmıyor da benim bu söyleyecek, benim söylediğim şeyleri zaten kitaplar yazmaz. Uzay <gülüyor> Uzayların <gülüyor> ettiği kahvaltıda şey var kola var ne kola, O zaman kahvaltı etmiyorlar Çoluk çocuk okula giden Anaokulu süt çocuğu Süt çocuğu diye bir şey yok mesela Çünkü süt yok, yok. <gülüyor> yok süt Kola yok. tam kahvaltılık şey aslında yani sabah böyle kalktın miden şey falan ya filan. Ya genç arkadaşlarımız dinliyor bizi. Ondan sonra kendilerine örnek aldıkları... Evet, soğuk örgü. soğuk değil tabii ki. Soğuk soğuk değil. O soğuk olmasını da kola en, en iğren. Bir de gazı alınmış olsun de tamam. Biz Ali'ne mesela daha hiç kola içilmedik. O, o ben sen. sana söyleyeyim o kendi içiyordur. Diyor okulda da öyle bir şey yok şu anda. Para vermiyoruz ki çocuğa. Ya arkadaşlarının eşyalarını alıp satıp böyle kara borsada şey yapıyor. Ya öyle bir şey var ya da başka türlü. Yok birkaç defa ben onu teşvik ettim içmesine. Bir şey söyleyeceğim Ali'ne para vermiyor musunuz siz? haftalık falan gibi. O bize versin bakıyoruz ona. Yemek ve yiyecek alıyoruz. Hayır o da doğru da yine de yani o Can, size vereceğin için sizin... niye öyle okula, okula, okula gitmiyor mu okulda, okulda bir şey yok, yok, yok, yok mu? Haftalık mı haftalık? Okullarda öyle bir şey kalmadı ki artık. Nasıl nasıl, nasıl ne kalmadı? Sodex'teydi ama falan. Yani şey dikkatle mi? Hı hı. veya boncukla yapıyorlar işleri. Bilmiyorum yani biz o da okulda şey artık. Niye Allah kantini ya. yok mu ya okulun? Mesela Aç kalırsın doktay. Hadi ya. Vallahi, şey var, köşede bakkal var oradan. Kalem malem satan yer yok mu peki? Yok ama... Yani Kalemi de biletle mi gidiyor. alıyorsun? Yok canım Onu ekmeğinde veriyor. Var. Ayakkabısını veriyor. Kaşar yani. ekmek falan diyor mesela. Okulun yanında. <gülüyor> <gülüyor> Sanki kaşar ekmeği satan Ege gibi keyifler mi? bak 8 yaşında hiç kola içmedi. Ben kaç defa şey yaptım. Tamam böyle zorladın. Böyle denettim falan o bıcırdanma. Hı hı. Korkutuyor böyle acı gibi geliyor falan Daha hı. o eşiği geçemedi Ne güzel gidiyoruz bir başarılı olduğumuz konu bu derken Bizim dükkanda bu yaz Panta şişenin, mı içti? Şişenin dibindeki kolayı gördü Selin istedi Bizimkiler de al bakalım <gülüyor> Diye başladı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selin mi başladı Selin başladı Ama Ali, Ali şey evet. Senin dün şalgam bile içebilirdi ya Dün ve valla senin her türlü şeyi yer mi Şöyle bir baktığını gördün. Acı bu, acı dedim bana. <gülüyor> olsun, ben, içtim ben, ya. ben cin biber bile yiyorum demedi mi? En son Adana'ya ne zaman gitmiştik? O zamanlar beri ilk defa şalgam içtim. Ege yediğin içtiğin senin olsun da gezi gördüklerini anlattın ama yapma. Siz o gün acılı içmiştiniz. Ben normal demiştim. Bana bir gülmüştü bütün Adana esnafı. Evet. Dün de yanlışlıkla... Acını getirmişler, acılıydı içtim. Biraz Afiyet kafam ya, neydi? Ne yedin ya Ege? Ne yedin sen? İki derne lambacını yedin. Yani. Afiyet, Afiyet olsun. olsun ya, löp löpet olsun Ege'nin. Baya <gülüyor> ne kadar vaktin var. <gülüyor> baya <gülüyor> çünkü adamın baya sohbeti var <gülüyor> yani. <gülüyor> oturalım diyorum ben biraz. Baya dolu geldim ya da. Var mı baktım? <gülüyor> ee, gerçi Ege kalkacak, bir <gülüyor> işimiz var. Gitmemiz lazım ama. Ege ağzını açınca ortalık toz duman tabi. Ayy. Bugün isterseniz hiç yayından çıkmamıza gerek yok. Hiç e, çıkmayalım canım. Anlıyorum. Evet. Yani durumları biliyoruz. Hiç çıkmayalım. Nasıl tabii kanlayışı şey yaparmosuz. Şah bizim var bir tane. Evet, şey e, onu da abi. Onu da hiç, O da tabii. Ona tabii da icabına olsun. bakalım. ondan sonrası kolay. Evet, bir tane simidimiz var. Onu bir şey yapalım. 3 kişiyiz ve bir simidimiz. Buraları var. bir toplayalım ondan sonra. 3 adam ve bir simit. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir programdı, keyifli. Espiri ve toz duman. <gülüyor> Eee <gülüyor> bu Galler bölgesindeki Swansea kentinde Aa, Swansea güzeldir. Ee, yaşayan Alan Knight. Ela. Elin abla. Swansea'nin Elin ablası. Elin abi anladım. desen ama abla da olabilir. Bu adamın dediğine güvenmek. Ablalı çünkü abi. abili çünkü o. Falanlı ee, filanla. Yaşlı bir komşusunu dolandırdığı ortaya çıkmasın diye 2 yıldır yatalak taklidi yapıyormuş. Aman biliyorum o af biliyor muydun? Şey gerçek diyebiliyor muyuz yayında? Bilmem. Geri zekalı demek değilse diyebilirsin herhalde. Bilmiyorum herhalde bakayım geri zekalı diyebilirim ya De Dedim hadi benden gitsin. Onu neymiş o ya ben. Vallahi neden Knight 47. Sen nereden biliyorsun hakikaten Faiz? Biliyorum ya bilmez miyim ya herkes bundan bahsediyor. 2 yıl boyunca yatalak taklidi yap, boynumdan aşağısı tutmuyor diye. Ondan sonra fink fink marketlerde çeşitli yerlerde gez. 40 bin sterlin için bunu ne? mu yapmış adam ya iki Yıldız yıl boyunca. 2 yılda. Ya komşusu varmış bir tane. 160 komşusu... bin lira, yılda 80 bin. Taş attın mı, kolun mu yoruldu? Hiçbir lakis hiçbir şey atmadın. Yattığın yerden bence... Eyvallah, iyi para. ...imkan dahilde. Komşusunun, yaşlı komşusunun bakımını üstlendiğini... Ee, ...söylerken... ...yaşlı adamın hesabındaki 40 bin sterlini... ...kendi hesabına geçirdi. Ancak foyasının ortaya çıkacağını fark eden... ...bu adam, El Knight... ...bu kez boynundan yaralandığını... Ve sık sık kriz geçirip komaya girdiğini söyleyerek e, aile doktorunu bile inandırdı. Suçlamalarla ilgili mahkeme falan fıstık. Ondan sonra polis takibi almış. Sonra alışveriş yaparken görüntülermiş süpermarkette. Ya doktor da nasıl şey yapıyor? Bu bana, hakikaten kafası da bir şey. Sıkıldı ne bekli adam evden? He? Sıkıldı evde Bu tabii tamam sıkıldı da doktor da yani normal şeyli hastayla e, felçli hastayla felsezi ayırt etmiyorlar mı? Ege yani, sorum sana sen söylese her şeyi biliyorsun Abi heyet vardır heyette Heyet raporu almıştır Bir kişi dedi. iki kişi kullanmıştır da Diğerleri şey yapmıştır A, öyledir, Adam, öyle, bunu, yazık, Bunun yalanı yazık. mı olur ya, falan. ya de ne, de evet, şey Hakikaten bunun da yalanı mı olur demişlerdi Bir de çok net ya gösterge Tamam böyle yazalım sokakta yakaladık Ben sesini emirleriz demiştir Erken evet. emeklilik diye ben zamanda bir televizyon filmi izlemiştim Daha önce Ege sana anlatmıştım Evet bu doğru Orada da böyle bir şey adamın biri erken emekli olmak için Böyle yapıyordu Hı hı Ondan sonra işte felç geçirdi falan filan diye. Bir heyet kandırıyordu. Bir kişi sadece heyetin içinden inanmıyordu. Onu da dinlemiyorlardı. Yani onu sen izlemiş olsaydın bu hikaye Oktay. Nereden bulabiliriz Oktay? Onu bana yazdım. Çok keyifli <gülüyor> filmler var. Çok kadarıyla. güzel yapı. Sonra Allah çarpıyordu değil mi? O öyle miydi? Sonra tam böyle şeye giderken, parasını almaya giderken bir tane de arkadaşı var. Ahı mı tutuyordu arkadaşını? Ondan sonra aynı şekilde çarpılıyordu. Aa, Parayı alamıyor. Hadi bırak ya şaka yapmayı falan diye inanmıyor fire ama işte ondan sonra Oğlum, dur o ben etkili o, o, on doktorun, sana. A, a. inanmıyor ondan sonra hadi kak hadi bakalım son. koş, Ka fiş diyor dakika mi öyle oluyor yani en sonda böyle olu verir böyle dönü verir bir anda ortada tozdum an olu verir böyle şeylerin şakası olmaz e tamam ye. böyle şeyleri şakası olmaz diye kimse söylemez benim bol vaktim var biraz <gülüyor> <gülüyor> ortayı hissettiklerini <gülüyor> dinleyelim. Nasıl ben? Böyle bir programmış. Şey. Ben yediklerimi anlatacağım. Tabii ki bir gün önce. Ben sonuçta, izlediklerimi anlatırım abi. Sonuçta her gün herkes bir şeyler yiyor. Sen de kafasını oluşturursun Fahir. <gülüyor> ya oluşturayım da. <gülüyor> ben yine izlediğime gitti aklım. <gülüyor> Ay vallahi büyük geçmiş olsun. Pis herif. Evet, pis herif yani, diyorum ben buna herif, yani. adi, adi insanları aşağılayıp sömür, sömürmek. de birilerini de taşıtmıştır kendi de devleti inletmiş ağıdı. Kadın var zaten ana, bir tane. Ana, ana, ana, ana. Karısı ya. da biliyor karısı da onun baş fiştekçisi. Akılıyor mu zaten ya? Sürekli akılıyor mu? <Gülüyor> Yan komşuları vallahi <Gülüyor> var ya yazık günah o insanlara ya. Yan komşularına yazık. Yazık diyorum ya. Cık. Vallahi sinirlendim ya. Ben de bir güzel şarkı bulamadım ya. Rektör. Nasıl bulamadın ya? Ama ne ge? Hadi bakalım şu şarkıda. Ama kurtar bizi fillerden çok güzel vardı onu İlk niye İlk defa dinleyeceğim bir şarkı. Şarkının adı Lodiscoysa oradan bir şeyler beklemek lazım orada. Aha. Bakayım bir dakika dur daha hemen, hemen şeyi baş başa bırakma dinleyicileri. Biraz bize. de Shiny takasın. Shiny Dur bakalım. Kapa, kapa, kapa, kapa. Ne bu ya? Kapa dedim. Yanlış. Lodisco işte. Lodisco. Yanlış radyoya geldik galiba. Alif, yani çirkin bir şey dinlememez. Hah. Güzel. Aa, bu şarkıyı biliyorsunuz ama. <gülüyor> Am <I wrong? gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. Radyo Türesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sabahlar Saat 8.47 oldu. Macera kaldığı yerden devam ediyor. Buyursunlar. Valla macera nereden nereye geliyor da şeyi görünce netting ne sen kendine diye bir kez daha diyemeden geçemedim. Rezel Weger parantez içinde 45. Ee, bir süredir ortalıklarda gözükmüyordu. Ay bu kız nerede? Meğer ortalıklardaymış. <gülüyor> Meğer ortalıklardaymış biz fark etmemişiz. Sen bir eski Bridget Jones'la tanıdığımız, değil mi Oktay? Evet, Bridget Jones'la Jones tanıdık. Bruce Ege de onu şeyden tanıyormuş zaten. Sizin Bornova'dan doluy sesinden bildi. Bornova'dan. Almancadan geldi Almancadan. Çok İn güzel. İngilizce'm zaten madem. Sen işte. söylediğin film neydi? Maguire. Jerry, Maguire, Jerry Maguire. Jerry Maguire. Jerry Maguire. Sen ne demiştin o filme? Tobi Maguire. <gülüyor> Tobi Maguire demiş. Çeşitli konuşmalarla programımız <gülüyor> devam edecek. René Zellweger nereden nereye bir insan? nettin ne kendine ya? Bambaşka bir insan olmuş. Başka bir güzel bir kadına dönüşmüş ya. ya. O eskiden biraz şeydi. Anladım sen o balık etli ay, sevmiyorsun. Ay yüzdü. Yüz. bir şey böyle. Ay parçası Aslında... geldi gene ay parçası. Oh oh oh hanım kızım hoş geldin. Sağlık fışkırıyordu eski halinde. Evet. şimdi böyle bir şey olmuş. Gerçi e, bu hani herkesin başına gelen bu estetik operasyon geçirenlerin sıklıkla başına gelen hadisi olmamış ama böyle de bir şey Yalnız yok şöyle ya. De bir garip, ben de yani, kan bir şey var. Şimdi eski hali yeni hali diye bütün gazetelerde var bugün de dün de gördük. Yani sanki yeni hali eski eski hali yeni gibi estetik ameliyattan sonra. Yani normalde öyle olmaz mı? Yani, yani eski yani hali eski bir, yeni bir yüz hali yüz şişer böyle bir şey olur ha, sen öyle Şişme bir, yapar dedin yani Bir, bir şey var gibi yok, Şimdi... Bu kıza aşık olmuş bu kesin bu Bu belli bu kıza aşık olmuş başka bir açıklaması Yemeden içmeden kesin. Yemeden içmeden kesilmiş şu estetikler yapılmış falan Ama tabi eski fotoğrafları biraz daha flash. Yeni fotoğraflarında gerçekten sevgili dinleyiciler bir bakın da alakası yok ya Bence çok güzel bir estetik anlayışıyla girişmiş ameliyatlara bence... Çünkü insanlar böyle estetik ameliyat oluyorlar Şey gibi yılların etkisini ortadan kaldırmak gibi Ve yamuk yumuk şeyler çıkıyor Bu benim bir para veriyoruz Biraz da başka bir insan olarak yaşayayım diyerek gitmiş Zaten bence biraz Naomi Watts'a falan da benziyor Başka bir acaba oyunculara falan mı özendi ya Beni bundan hani böyle kuaföre gider. Ya oradan buradan toparlar. Biraz mı? gösterir. Ya. Biraz bundan, biraz bundan demiş. Bu saçtan yapabilir misiniz falan filan diye. Öyle bir vallahi yok. O, öyle konuşuluyor. Öyle bir toparlama bir şey de yok. Gerçekten çok şahsına münhasır... Yakışmış mı yakışmış ama René Zellweger mı değil. Hani kime ne diyen varsa vallahi yani bilmiyorum de görseniz sokakta tanımazsınız onu da söyleyeyim. René Zellweger burnunuzun dibine kadar girer, ...evinize kadar girer anlamazsınız. Gider, çalar, girer. Biziziklerinizi çalar, anlamazsınız. Çayınızı, çorbanızı içer. Arkanızdan işler çevirir, anlamazsınız. Ben bunların iyiliği için en söylüyorum. Sen en baştan söylüyorsun Faiz. En başta testi kırıldıktan sonra geçmiş olsun çok özür dilerim. Biz bu olayları çok sen bizi uyarmamıştın kimse diyemez. Şimdi diyemez. bazıları bu e, Faif'in söylediklerini bozulmuş olabilir. Ama onu bir kere daha söyle Faif. Sen onu en baştan söylüyorsun. başta ha. Yani hiç kimse kusura bakmasın dedi istersen. O da yerli yersiz kullanılabilecek Efe. bir laf çünkü Bu arada bütün müşterileri uyaralım Müşterileri ne müşterileri? Bu arada Renéz lafını sen etmedin esas ee, Prenses olmak için bir prense ihtiyacım, ihtiyacım yok, yok. O Sil, laf mı? O Hayır. değil ya ötekisi <gülüyor> Silvaştan başlamak gerek bazen mi? <gülüyor> yok o da o da değil Gerçi onu doğuş söylemiş Bir lafa şey bakarım laf mı laf diye o mu? O, o, Ona da çok benziyor da değil o da değil ya Kralına yol vermişim soytarısıyla mı uğraşacağım o laf mı? Ona benziyor işte ama o da değil Şöyle demiş Kim e, kendisi adam. Görünüşüm değişti çünkü şu an mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşıyorum Bu işin sırrı huzur demiş Huzur mu? Huzur ve azıcık birazcık da ameliyat mı? O, o meşhur laf Çok meşhur bir laftır biliyorsun Bunu evinin evet. girişine muhakkak yazalım Ne o ya? Meşhur laf ne? Huzur Huzur Huzurdu, huzurdan Görünüşü bir huzur. Görünüşü değişti çünkü şu an mutlu, sağlıklı, huzur, huzur. bir hayat yaşıyorum. Huzurdan vallahi eskiden o tabak suratın <gülüyor> sebebi affedersin. Evet tabak surat Tabak kadar. surat huzursuz mu? Bir kere en başta şu anda böyle bir hafif kayık tabak. Ama olmuş, şey de vardı bak oldu. onun hep Bridget Johnson günlüğü. Nasıl bir rolü vardı? Rol değil de o gerçeğin aynasıydı. Huzursuz bir kadının güncesiydi. Geç öbür yana. Tobima Goa yerdi. Tobima geç. Gene huzursuz bir kadın. Huzursuz bir kadın, huzursuz. Biz zannediyoruz ki rol yapıyor. Hayır. Alakası yok. Kadın huzursuz. Zaten yönetmenler böyle senaryoya bakıp o oh, huzursuzluğu çağırın da ama ne oldu? Bir uğraşmadan oynasın Bir diyor. süre sonra çünkü o huzursuzluk direkt neye yansıyor? Yüze. Yüze. Yüz tabak tabak artık hani böyle servis tabağı. Oho, <Gülüyor> evdeki en büyük servis tabağında bu işte orada etkilenmeye başladı. Chicago izlemiş miydin Hegel? İzlemiştim onda Chicago'da var. da var. Şikago'da nasıldı? Şikago'yu ben çok beğenerek evet, izlemiştim. Sen o Ondan. filmi ya Fahir ya Ege izlemişti ben sevgili Ben Tekrar tekrar hayranlıkla izlemiş bir adam. Orada da vardı. Orada doğru. var da evet. Orada da Nasıl bir... orada, orada? Huzursuz. Orada da huzursuzdur gene. Hmm, bir kere daha ispatlanmış oldu. <gülüyor> şey, tabii. Mesela René Bakır'a soruyorlar. Her şeyi o huzurlu veya huzursuz diye cevap veriyorlar. Bundan ister misiniz huzurlu Yarışmaya çıkmışlar. sesli harf, sessiz harf diyeceğine huzurlu, huzursuz diye istemiş. Ya öyle vallahi. Aman geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun. Geçmiş genişine. olsun. Daha doğrusu başı göl, ayağı pınar olsun ya. Ne kadar güzel. mi kadar? yani? Ya, biz fay. orada hakkını savunuyorduk şeydik. Ne halin varsa gör. Buradan ne halin varsa gör. Buradan. Estetik ameliyat olacak dinleyicilerimize ben bir şey yapayım. Şairimi serzenişim. Yani yılların etkisini ortadan kaldırmaktansa başka bir adam ol ya. Bir son 45 sene öyle gitmiş bir 45 senede böyle gideyim. Mi Ama demiş. şey mi diyeceksiniz? Çıkınca huzurdan veya şey mi diyeceksiniz? Hep bunlar mutluluk yüzünden böyle yüzüm. Huzurdan desin ya. Huzurdan. Ama huzur lafı edildi. Siz Baya başka nazar kendine, de diyebilir. Siz kendinize başka bir şeyler bulun. Yeni Türkiye diyebilir. Mesela. Mesela. Şu anda sesli düşünüyorum. Ben burada uyarıyorum bir kez daha. Ben, bir sezonu geliyor. Sen... Çok, çok özür dilerim Fahir. Huzur folderı ile ilgili bir şey daha var. Onu sonra bir şey yapalım yoksa... Yok yok yap. Huzur, ee, huzur demişler hisse... çok özür dilerim. Ee, Fatih Terim'in bir açıklaması vardı dün. Ee, daha doğrusu dün gördük. Ee, onu da şey yapalım biliyorsunuz. Milli takımlar... Nesi oldu ya Fatih Terim? Her Milli her takımların şey. her şeyi bir ee, yani. kart yapıldı. Ne oldu bilmiyorum. Başarıya ulaşmakla ilgili bir şey de... Ne bu? Çukurova Genç İş Adamları Derneği gelişim atölyelerinin toplantısına katılmış Fatih Terim. Orada da şey demiş. Adana'da. Başarıya herkes ulaşacak diye bir şey yok mu demiş. <gülüyor> ee, başarının sırrı konusunda konuşmuş kendisi. Hı -hı. Ee, başarıya ulaşmak için 3H formülü. Huzur. Efendim huzur, anlaşılmadı huzur galiba. 3H formülü. 3 H. Kadar... H. 3H. 3H. Bugün aşanar... Kaç S formülü vardı ya? 3S Evlilik de s s var yani 2S de olabilir 3S de olabilir Bazısı 4S'ye kadar çıkartıyor 2S dediğimiz sevgi saygı Yani ondan sonrası tamamen şiflere kalmış üç Sevgi saygı 3 değil miydi o? 2 miydi o? O 2 ise bu 3 o zaman 3H formülü Dur hocam Hemen ben alalım. duralım o bir dakika formülü. bir dakika Biraz ipucu isterseniz Bir e, Helva Nasıl helva ama? Helva hellim yani Helva da nasıl helva? Helva ve huzur O mu? <gülüyor> Helva helim huzur. Huzuru tamam. Huzuru ben huzur ağzımdan kaçırdım. Tamam. Yani ne yalan huzur söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar? Ben onu ağzımdan kaçırdım. Haysiyet ve hafriyat mı? <gülüyor> Hepsini say. Haysiyet, hafriyat, huzur. Ben söyleyeyim huzur. mi? Değil ee, abi. Huzur, hammadde ve eee hünnap hünnab olabilir. Ben hünnapla hıyar, hıyar arasında kaldım ama Fatih Hoca hıyar demez ee, cevap veriyorum. Güzel. Yaklaşım olarak güzel bu Bence evet. hafiyet yani böyle bir rahatsızlıkları vücuttan atmak kamyonlarla. Evet. Olabilir. Ben de ondan yana kullanıyorum. Hafriyat Aynı ya. şeyin 3 kere söylenmesi mi? Peki. Üç ee, tane başka h mı? Üç huzur, mi? huzur huzur huzur huzur huzur Hayır, değil, yok değil. Ha, değil, değil O zaman ne şey yapalım? Bir bak huzur. Hırs mı? Küme parantezi gibi düşünüyorum hırs kesin var hırs var kesin hırs, hırs kesin var hırs hırs hırs da yok maalesef peki. ya bir tanesini bile bilemediniz ya hışırtı mı? ben de ne nasıl yani başarıya giden yolda ortaklarıma program ekip bir dakika bir dakika ortaklarıma çok güveniyorum i̇ş. diye sağda solda konuşuyorum hoşmerim mi? sen Ege'yi kaldır ben de devam edeceğim hoşmerimi demiş miydin? Değil mi? ben yok. dememiştim ben olmaz he, hellim dedim hoşmerim olmaz abi hoşmerim olmaz peki oktay şu mu? ney? hışt hoşt Hayır, <gülüyor> çünkü huzur. Hayır, hayır. Huzur. enişte bana kış dedi, <gülüyor> öbürü neydi senin? Hoş. Ben bu durumda enişteme, hoş, hoş dedim hoş dedin, huzur ve huzur huzur huzurumuz, huzurumuz kaçtı. Tamam. Yani hikaye kendi içinde tutarlı. Evet. Yalnız başarının formülü değil efendim. E, evet o zaman şöyle bir şey daha düşünün. Ben isterseniz size. Günah senden gitti Oktay. <gülüyor> Oktay açıklamayı <gülüyor> yaptı, ortalık ben. toz duman. Hadi bakalım. Ee, Fatih Terim şöyle demiş, uyguladığım 3H formülüm var. Hazır giyim. Hazır giyim. Nerede et ha. Hazır. Hazır giyim. Hazır. Hazır. Huzur. Huzurmuş işte. <gülüyor> Hiç anlamamış herge. Yani <gülüyor> cevabı verince de anlamayan şeyler olur ya. <gülüyor> öyle bakıyor şu anda bana. Hazır. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> huzur. Öyleymiş. Hazır olacağız. Hazır. Hazır. Huzur. huzur. Hazır açıklar mısınız hocam? Biraz. Tabii ya ben değil, bizzat at. Ee, yani ne açıklamasını okuyayım. Herkes böyle. Hazır. 2. Evet. nokta üst üste. Daima hazır. Kim? Vay, sen biraz sinirlendin mi? Parmaklarım vuruyor falan oraya buraya. Yani salonda. Hazır. Hazır huzur. Haydi bakalım dağılın, evet. Dalalım arkadaşlar. Hayatınızda hazır olursanız. Biz at açıklamasını evet. okuyorum. Hayatınızda hazır olursanız, hazır yardımınıza yetişir. Siz de... Ve neye böyle... erersiniz? Huzura... erersiniz? Huzura. Erersiniz. Otomatikman huzura erersiniz. Huzura erersiniz. Siz... Hazır olmak için elinizden geleni yapın. O zaman... Ee, Hızır'ı de... bekleyin. 3H değil ki o zaman. 3 A işte. Çünkü diğer iki durumda hep edilir yani. O da doğru. Sen ya. tek yapman gereken hazır olmak. Sonrasını ikinci aşamayı hazırdan bekliyorsun. Ama formülün içinde canım işte. E formülü de yani uygulama Sonuçta bir olarak... aktör mü huzur? Huzur'un haberi aktör. var bundan. 3 bu arkadaş üç heyecin mi? Öyle bir şey var mı? E, sen eğer hazır getiri kadar hazır olursan hızır'a liste gidiyor zaten. Tüt tüt liste tüt gidiyor tüt ha. Geliyor tamam, çıkıyor. 3H. Pardon hızır ve huzur ne zaman olacak? Efendim ben şimdi işlemleri hallediyorum. Siz hazır kalmaya devam edin. Huzur zaten geliyor. İsterseniz bir açıklaması daha var. Onu da şey yapayım. Bazen içi boşlar bile yükselebilir balonlar gibi. Dolu ve hazır olmanız gerek demiş. Ne gibi Balonun dolu ama <gülüyor> Pek çok soru olduğunda eminim aklınızda. O, onu ben şey yaptım. İçi boşlar yükselebilir. Balon gibi? Balonlar gibi demiş. E, dolu ve hazır olmanız lazım. Hızır nasılsa yardımınıza gelir. Hazır olmadan Hızır'ın gelmesini beklemek... Saçlı Huzurunuzu olabilir. kaçırır. Tam tersi olur o zaman. <gülüyor> Huzur kaçar doğru mu hocam? Tabii canım. Yani çünkü Beklemeyin demiş yani. Çok tutarlı bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Zaten bir... işte böyle formüller binlerce eleştiriden sağlam çıktıktan sonra gerçek formüller oluyor. İşte yani. valla yani. işte ben şu anda bunun üstüne baya bir şey... Mosmor oldunuz diyebilir miyiz? Ben Sadece zaten Mosmor başlamıştım dinlemeye. <gülüyor> <gülüyor> o zaman doğru sonuçları çıkarmışsın demektir Ege. Ne Hayır, yapalım o zaman biraz ne yaptı ya saat bitti ne yapacaksın yapacaksın şey belli. Haz hazır mıyız? Reklamlara hazırsak hazır Bitir kadar hazırsak onu şey yapalım. O zaman Susan Vega hazır gibi yetişsin. Hazır gibi gelsin Susan. Hadi Vega. bakalım. Aynı yaptın Faiz. Dünyada aynı yapması en zor şeyi yapıyorsun şu an. <gülüyor> <gülüyor> Vitaminin taktiğini yapsaydın daha gülecektin. Hatırlamıyor musun? <gülüyor> dan sabahlar. Moder sabahlar. Moder sabahlar. Sonlara doğru herkes kendi kafasından başka bir şey söylemeye Başladı He Çok, yani, yani, giden çok şarkı. güzel götürdüler. Çok karışıyor zaten. Tam tam kaosla bitiyor. De birbirini de ortalık tozuma. <gülüyor> Vallahi ortalık tozuma. <gülüyor> tozuma değil yani. yağmur yağıyor bir yandan. Ben hatırlıyorum o anı. Evet doğru. Yağmur yağıyor iniyor yani. Iniyor, o toz toz o, iniyor o, da. Basar, batar. Yağmur çok şiddetli yağdığı için duymuyor insanlar. Basar, yerleniyor. basar o. Basar. Doğru. Basar. Basar alan sonu. Evet sevgili dinleyiciler. 15 yıl boyunca devam kaldı. ettirdiğimiz modern sabahlar Alınan az önce. Alınan toplu karar neticesinde e, sona erdi. Hoşçakalın. Hiç konuşulmadı. Ama hiç bir, karar aramınma, evet. Evet, bir karar <gülüyor> alınmıştı. Beklediği yıla. bir işaret varmış. <gülüyor> o işaret geldi. Oktay Bey'in basar alan sonu demesiyle beraber herhalde Programı da zirveden de bırakmış oldu. Nerede yani. bıraktığımızı biz de hatırlamayacağımız bir noktaya geldi. Canını sağ olsun. Böyle bitmemeliydi. E, aklım edin. başka yerlerde çünkü abi. Evet, evet abi. Uktay, e, Onun da düştü. Ne benim der aklım nerede, senin aklın nerede? Ben Benim aklım Oktay'da Dinleyicilerimize söylemeyelim dedik ama... ...o kadar belli ki her halinizden... ...bir şeyi geçiştirmeye çalıştınız. <gülüyor> yani neyse şu... ...yayınını atlatalım da... ...sonra gidelim e, evde de bir şeyler yaparız... ...oyalanırız onu da atlatalım. Ondan sonra bir 10-15 seneyi daha atlatalım da... ...tamamdır gibi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ya. 5 tane simit yer mi insan? <gülüyor> Valla ben de bir tane yedim dört tane yani dört tane dört tane son yedisi. simidi de maalesef yani nazar dedi dinleyicilerimize söylediğiniz nazar değdi düşmüş mü yani düşmüş yere, düştü. yere düşmüş <gülüyor> Ama sizi onları... durduracağını zannediyordum <gülüyor> valla <gülüyor> niye o ye yani yenirdi be oktay bir üfledip yenirdi Zaten hayır yani öyle düştü diye <gülüyor> e, konmuş olursa bakma şu kadar bir parçası düştü yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilo kolu bir parçası düştü yani onu da mı yedin hayır canım o şeyde Chopin yan fajandas oldu. Ya o kadar parçası gittiyse gerisini yemiş olman gerekiyor. Zaten dört taneydi fayır. Kaç simit aldın? Dört simit, üç açma. Dört simit, üç açma. Birer açma, herkes birer açma yedi mi? <gülüyor> evet, birer açma yedik evet. Tamam, bir buçuk simit ben yedim. İki buçuk simit mi yedin? İşte onun hayır, buçuğunu düştü. Hayır düşen parçayla. Buçuk düştü diye düşün. Sizin leblebe üç alın. İki simit leblebe. Sabah sabah bir açma iki buçuk simit. Maşallah. Maşallah Oktay Bey. Sen şimdi bazen... Ne oldu? Nasıl konu şimdi buraya geldi? Ben anlamadım ya. Sizin başka konuya girme ihtimaliniz yok. Bir hafta on gün artık uğraşacağız. Geçiştirelim. Böyle bir şey bana da bir ağırlık var. Gözlerimi zor açıyorum ya. Bu ne depresyon bakıyordum. vallahi çok yorgun. Var kahve içelim ya öyle. Aa kahve, <gülüyor> kahve, kahve, kahve mi? Kahve mi? Kahve mi? Kahve içme hakkımız var mı ya? <gülüyor> Bağlantılı diye şey yaptınız. Evet kahve içebiliyor muyuz? Diye, Bunu, onu <gülüyor> niye ona... kullanmıyoruz abi kahve Allah içme hakkımızı? Ya. Yaşam alanına girmemeler falan. Ne oldu orada bir hatıralar olur bir şey olur. Benden siz tam destek göreceksiniz hiç merak etmeyin ya. Tam desteği elinde görüyorum ben senin tam desteği. Sandalye inandı geldin zaten bu tarafa. Tabii canım ben siz yanınızı bırakır mıyım hiç ya? <gülüyor> Sana yanlış <gülüyor> bu sefer tam destek hakikaten. De. Sağol canım. Teşekkür ediyoruz. Ay I minnoş mean seni. I mean evet, not kahve seni. içebiliyoruz ama portakal suyu içemiyoruz. İçemiyoruz, içmiyoruz. Zaten i̇çemiyoruz değil, içmiyoruz efendim. Sevgili dinleyiciler de verelim. Ee, bir bölüm yayınlamıştık bugüne kadar. Ee, bir ikinci bölümü gelecek. Oktay'ın şahsi projesi Şirin Gündem. Ee, yeni tartışma konusuyla. Radyonuzda olacak. Biz de keyifle dinleyeceğiz diye umuyoruz bu sefer. Evet bu hafta e, ekip olarak güzel hazırlanıldı. Biz fire ile çıkarız artık. Ne yapalım? İstersen bahçede dolanalım. Biz bahçeye mi yok, yok, yoksa de, burada durmamızda bir sıkıntı sıkıntı si, sakınca? Si, siz, siz de bekleyin sakıntı. ya. Yani stüdyo konukları olacaktı. Hı -hı. Onlar ee, geldi mi? Stüdyo konukları gelemedi. Telefonla bağlanacağız. Onun için siz e, programda sizi konuk etmeyi düşünüyorum ben. Nasıl bizi konuk edeceksin? Ne konuşulacak ki bizi konuk edeceksin? Biz, biz ne anlarız abi. Konuyu bilmiyoruz. Hadi o... ilk bölüm televizyon radyoyu bitirecek yani, mi gibi bir tartışma konusu vardı Onun güncel da, bir ama, tartışmaydı o yine bugün de e, güncel bugün bir tartışma güncel. olacak Türkiye'nin konuştuğu bir konu nedir konumuz ee, yoksa programda mı söyleyeceksin Yok, yani sürpriz de olabilir yani sizin anladığınız ve içinde olduğunuz bir konu hmm. ticaretle ilgili <gülüyor> sürpriz de olabilir mi <gülüyor> kendi söylediğine öyle tepki verdin değil mi Abi, ben, vallahi, ben bir fena oldum ya <gülüyor> Bak samimi söylüyorum var ya böyle <gülüyor> benim omuzlarımdan büyük <bir> <gülüyor> çok ağır bir yükün altındayım yemin ediyorum. Şurada... Siz daha çok zımba gibi olmanız gerekmiyor mu ya bu Ben zaman? şurada galiba uyuyacağım ya bak samimi söylüyorum ben biraz uyuyayım olur mu? <gülüyor> Yok uyuma çünkü programda konu ihtiyacım var Evet faiz. tamam. Şirin günden bitsin ondan sonra uyuyor. Ben de ikna oluyor yalnız yani o oh, çok tatlı ya minnok. Yalnız Şirin gündemle ilgili biz Fahir'le konuşmadık ilk bölümden sonra da. Evet. Yani ben Faire'nin de aynı şeyleri hissediyor olabileceğimiz. Ne düşünüyorum abi hisleriniz? Ne hissediyorum abi? Bu, şimdi bu Şirin gündem senin şahsi projen ya. <gülüyor> evet abi. Tamam evet. Yani Sevgili biraz bir ben Faire. Biraz kendini götürmen gerekmiyor mu yani? Yani, yani ben ben bize, ikinci iş, haftasında ikinci haftasında bu şeyin sırtımıza abalının e, ortalık tozduma. Yo tamam yine ben projeyi tamamen ben şey yapacağım ve ama bu sefer sizi e, şey yapacağım abi. Yani göreceğim mi bizi? Konu konu olarak. Yalnız yani, konuk olarak. Oktay'ın projesi diye geçiyor. Biz de sana destek olduk falan. Uzayan kol bizden olsun tamam, falan Tamam eyvallah diye. teşekkür ederim. Ama gene ederim üçlü abi. yaptığımız bir şey gibi geliyor yani. Ee, yani tabii öyle de işte konuk ayarlanmadı abi. Oktay sen bunu ekstra para alıyor musun? Evet. İşte biz almıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Stüdyoda bir gerilim şu anda. Bir şey seç, soracağım Ege. Seçicilik. Sen şahsi showdan paranı aldın mı? Yani... Kendime kadar. Sen şaka metreden isimli. alıyor musun? Şaka alıyorum tabii ha, Bak tamam. Sen ezogen hikayelerden alıyor musun fay? Yok abi ben almadım ki. E, Yapmadık hiç. Yapmadık hiç abi. Ezogün hikayeler 4.5 buçuk senelik Avrupa Birliği projesi değil mi? Sen orada almıyor musun Euro'ları? Abi orda sonuçta masraflara gidiyor. Yani ben kendim şey, şeyimi para ki her şey faturalı. Avrupa Birliği projesinde o şeylere uygun, neyleri uygun? ne kriterlere Ankara anlaşmasına, temel mültezabatı. E, ha, -Sabat uygun en güzel şekilde yapıyoruz biz. Yani e, bunu yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne Yapıyoruz. Yapıyoruz. <gülüyor> yapıyoruz biz demiş. Yani şey. köşelerden e, metra hızlandırmadan alınıyor fire ha, ben oradan şirin gündemler alıyorum abi. Aa, iyi o zaman. Şirin gündemden bizim de para almamız lazım diyorum. Ya, yani. ya yani bakın ben size yıllardır söylüyorum. gelmeyecekse programı bizim üstümüzden döndürecek. Havuz sistemine geçelim. Bakın havuz sisteminde bütün girdiler bir havuzda toplanır. Evet. Hop masraflar düşülür. Tamam. Herkesin payı hak ettiği ölçüde Ama verilir. Sistemini konuşuruz şimdi ayrı bir sistem o da bugünkü şirin gündem daha yani fayi kusura bakmasın. Sen bu şirin gündemden bu, de baya iyi para aldığını biliyorum evet, ben. Evet çok iyi alıyorum da Normal, sen bu konuk radyodaki... olarak var mı yok musun? Bu, bu adam biraz şey yapmaya başladı yani senin projen falan filan. Ben sana... Bilmiyorum geçen programda Şimdi... çok konuşmadığı için mi bozuldu? Öyle bir şey de geldi benim kulağıma. Vallahi. Yok şöyle söyleyeyim. Yani, <gülüyor> ben sen onunla mi? bozuldun mu Öge? Yani ben, ben, ben biraz doluyum bilmiyorum Fahir ne söyleyecek. Onu dinleyeyim ondan sonra ben öbür... Onu bir karar bir versin. Söyleyeyim. Ben seni yıllar sonra 3 için 5 için kırmam. Ama biraz yüklü bir miktarsa... Hayır kırarım. ben bir kere zaten para da değil. Madem program Oktay'ın programı. Hani zaten bence üçümüzün programı ama hadi Oktay'ın programı. Bir de tavrı falan da başka bir adama dönüşmesi o da rahatsız ediyor. İnsan hani bu He. kadar şey olunuyor, destek olunuyor adama. Ama bize yaptığı reva gördüğü şey de bilmiyorum. Konuşturmamı. Abi şimdi benim başka bir bu sefer daha şey olacak programda daha kendim gibi olacağım. Yani i̇lk konu ilk biraz program heyecanlıydı. İlk ve de siyasi olarak vardı. çok tartışmalı, çok kavgalı Tabii. bir konu. Televizyon, radyoyu bitirecek mi diye. Türkiye'nin de konuştuğu bir konu. O yüzden heyecan vardı. Şimdi bu sefer şey, bu sefer daha i̇nşallah öyle rahat olacağız. İnşallah dediğin gibi olur. Biz biz olacağız ama şeyi baştan söyleyeyim. Yani telefon bağlantılarımız falan olacak ki. Olacak canım olsun. Yani Harika. O da, o da konuşsun. Biz de konuşalım. Yani madem konunuz. Hep beraber konuşacağız. Çünkü bizi dekor gibi almış gibi oluyorsun bu sefer. Yok yok. Modern sabahlar, Bo modern sabahlar, modern sabahlar. Şirin gündem, şi şi şi şi şirin gündem, ş şirin gündem, ş şirin gündem, şi şi şi şi şi şirin gündem. Şirin gündemden merhaba. Her hafta olduğu gibi şirin gündemle karşınızdayız. Bu hafta da Türkiye'nin konuştuğu, herkesin üzerinde konuştuğu, pek çok önemli kişinin konuştuğu bir konu var. Yine Türkiye'nin siyaset konusu ve değerli konuklarımızla beraber yapacağız. Ee, onları geçen haftadan da tanıyorsunuz ee, konuklarımızla beraber iki konuğum var ee, Ege Öncüp Fahir Kayıcan hoş geldiniz. Ee... Hoş, bulduk, hoş bulduk merhaba. Merhaba hoş geldiniz ee, CHP'den geliyorsunuz nasıl geldiniz kimden geldiniz ne diyorsunuz Ege Bey evet. Biz gene radyodan radyoda geldik daha doğrusu gelmedik zaten. Teşekkür ederim Ankara'dan da konuklarımız olacak sevgili e, izleyiciler. Ee, öncelikle Fahir Bey size sormak istiyorum. Kimden geldiniz? Ee, biz bir noktaya kadar... Egeyelim. Telefon bağlantılarımız olacak. Ee, vaktimiz çok sınırlı. Dinleyici de anlamıyorsun dediklerinizi Fahir <gülüyor> Bey. O yüzden e, lütfen tane tane konuşursanız birbirinizle konuşmayın. E, bu haftaki konumuz e, hazır giyim, konfeksiyon ve butik üzerine e, bir konu. Yine Türkiye'nin her zaman konuştuğu bir konu çok önemli. Hazır giyimde kalıpların e, sabitlenmesi ve 2 sene sonra bulamıyoruz diyorlar. Hazır giyimde aldığımız bir şeyi. 2 e, sene sonra değişmiş oluyor diyorlar. E, en önce size sorayım. E, hazır giyim dedik, konfeksiyon dedik. E, siz, siz ne düşünüyorsunuz? Kimden düşünüyorsunuz? Şimdi e, hazır giyimde tabii böyle Biraz markaları ister istemez insan yöneliyor. Çok özür dilerim kesiyorum. Ee, çok fazla soru geldi. Şimdi bir anda çok fazla soru geldi. Fahir Bey e, soruyorlar. E, Fahir Bey konfeksiyon mı diyor terzi mi? Bugün evlenecek olsa Fahir Bey konfeksiyon ürünü mü tercih eder yoksa Terziyle mi çalışır? E, Kimle çalışır? Ee, Vaktimiz de çok kısıtlı. Ona göre bir iki cümleyle ben e, veya bir cümleyle belki şu anda biraz daha az kaldı. Yarım cümleyle mümkünse eğer <gülüyor> bir kelimeyle anlatabilir misiniz derdinizi? Lütfen şu anda bitmek üzere süreniz. Hazır? Evet. Hazır? Hazır giyim evet. Evet hazır giyim. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz ee, Şimdi ve, bir e, ticaret değil mi? Buyurun siz söyleyeceğiniz Konuşulan konu ticaret değil ben... Pardon bir saniye Sizin söyleyeceğiniz bir şey var herhalde Ege Bey Daha Ticaret değil miydi esas şey konusu? Hangi konu efendim? Bizi ticaret mi sen Oktay? Konukların gelmedi diye Ticaret konuşur Hayır, Hazır giyimden ticaret e, konusuna da tabii geçeceğiz. O, o da bir... Programımız sınırlı çünkü. E, oradan geçeceğiz ticaret, e, hazır giyim ve konfeksiyon konusunu konuşuyoruz tamam, şu anda. Tamam işte o zaman konfeksiyon. Neyi konuşuyoruz yani? Ne giyiyoruz? Konfeksiyon giyiyoruz. Evet. Hazır, hazır giyim ben. Yani bazen hazır giyim ama bazen de e, yani... E... Çok doğru. E, ben kesmek zorundayım. Çok özür dilerim kesmek zorundayım. Ankara'dan bir bağlantımız var. Çünkü Ankara her zaman... E, de zavantajlı bir grup oluyor ulaşılmıyor kisiler o yüzden ben ona Hüseyin Yayman hattımızda galiba Alo Alo Hüseyin Bey merhaba hoş geldiniz sinemiza 45 sigara içiyorum ne kadar herhangi bir zararı duymadım sinem Hüseyin. Hüseyin bey, Hüseyin bey değil Alo mi? Alo efendim hoş geldiniz konfeksiyon mu hazır giyim mi terzi mi Esnaf ticaret ne diyorsunuz? 45 senedir sigara içiyorum. Bu 45 sene içinde bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Ee, Hüseyin Bey Hüseyin Bey değilsiniz değil mi siz? Ben e, kimsiniz? 45 senedir sigara içiyorum. Peki o zaman ben bir şey sormak istiyorum size. E, bu kadar senedir sigara içiyorum dediniz. E, hiçbir zararını gördünüz mü? 45 senedir sigara içiyorum. Bugüne kadar burakalar bu zararını görmedim ee, Hüseyin bey diye konuştuğumuz kişi müsaade ederseniz stüdyomuzda da e, kişiler var onların da isimleri var isterseniz onlardan sorular onların soruları varsa e, Fahir bey e, Fahir Kayacan konumuz ne diyorsunuz sahibi Yani ha, vallahi bir yani, sorunuz var mı Hüseyin e, Bey diye konuştuğumuz ben, kişiye e, bir soru sormak istiyorum Hiç mi zararını görmemiş Hemen ben sorayım ben çünkü ismini anlamıyorum Efendim, i̇smini sen Efendim sen. zamanımız yok ismiyle ilgili e, Alo Hüseyin Bey diye konuştuğumuz Alo. Kişi e, bugün Şimdi stüdyomuzda da konuklar var e, Soruyorlar Hiç mi zararını görmemiş diyorlar 45 senedir sigara içiyorum Evet toparlayabilirsek. Kodukta anlamıyorlar yani. Evet. Toparlayabilirsek süremiz çok azaldı. Evet. <gülüyor> Toparlamaya çalışıyorum. 40 metrede sigara açıyorum. olarak keselim. Keselim. Keselim, keselim. Ee, yayını keselim. E, keselim yayını. E, bir başka telefonumuz olacak. İki, bir iki dakika sonra bir tartışmamız ee, yok ki bizim şu anda. Bir, yok, ben anlamadım. Hani desteği. De vallahi yemin ediyorum yok. Bir saniye lütfen Zaten faayr yoksunluk belirtileri gösteriyor <gülüyor> <gülüyor> şu anda adam. 1 <gülüyor> saniye, saniye. Müdahale etmeyin. Yani büyük yerilim var programda şu anda. Ben kimsenin sözünü kesmemeye çalışıyorum. Kesmeyin lütfen. Kimseye de bir şey demedi zaten yani şu anda. <gülüyor> Ee, hazır giyim mi e, yoksa terzi mi sizi tercih edeni şey hangisi Türkiye nereye gidiyor nasıl yapacak ee, ne olacak hayatımız sokaktaki insan peki bundan nasıl etkilenecek <gülüyor> yani konular tartışmalar bunlar i̇şte. ee, çok fazla soru geliyor ee, bir tane soruyuz <gülüyor> o zaman bize zor yani madem o kadar soru geliyor ben de ya... dekor gibi alıyor buraya şey ee, Ege bir saniye Ege değilsin İsim e, ben şimdi bir telefonumuz var. Abdülkadir Bey var. Abdülkadir Selvi onunla konuşacağız. Ondan sonra size döneceğim ben. Alo. <gülüyor> Alo. Alo. Abdülkadir Bey hoş geldiniz. 45 e sigara içiyorum. Bu neler konuşuluyor efendim? Konfeksiyon mu, e, terzilik mi evet. yoksa bedenlerin büyümesiyle ilgili, aynı kalmasıyla evet. neler söyleyeceksiniz? Eee <gülüyor> 45 e sigara içiyorum. Bugüne kadar, Ay bu, yani bugüne kadar herhangi bir zararını görmedim. Bu Abdülkadir Bey değil de o zaman çocuklar, Evet. E, ben evet. stüdyomuza dönmek istiyorum. Fahir Bey, e, Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı bu Abdülkadir ben Bey? Ben <gülüyor> Ayrılmayın lütfen. Aynı anda konuşmayalım, anlaşılmıyor çünkü. Hayır, ee, hayır. Ee, Bay, ben daha dersiniz? önce sormuşum. CHP'den biri olabilir. Ee... Telefondaki ona göre bir soru sorarsanız çok sevinirim. Biz telefonu niye soru soruyoruz ya? Telefon... Çünkü stüdyo konusunuz siz. Ee, benim konumsunuz. Da soruyoruz ee, çok abi. teşekkür ederiz geldiğiniz için. <gülüyor> Tekrar dönüyorum ben telefondaki konuğumuza. Alo. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan bağlandınız. Zaman zaman aksaklıklar oldu ama dinleyici anlamadı. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Diliyorum. Biz de hayırlı günler diyoruz. Kesiyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz. Keselim. Keselim. Teşekkür ederim. Ee, evet. Türkiye'nin yine yoğun gündemi arasında konuştuğu bir konu vardı. Bu hafta yine şirin gündemde o konuyu ele aldık. Esnaflık ve ticaret ekseninde hazır giyim ve konfeksiyon bedenler büyüyor, <gülüyor> büyüyor mu? Kim neyi tercih ediyor? Sokak röportajları yapıldı. CHP Sokak edildi. röportajı hiç yapılmadı oktan. Ege'nin lütfen susar mısınız? <gülüyor> lütfen ne yapmaya çalışıyorsunuz? Çayap'a e, şey iyi gidildi. Orada konuşuldu. <gülüyor> yüklendiler. Herkes e, sorular sordu. E, ve tabii ki telefon bağlantılarımız vardı. Ve tabii ki Twitter'dan da pek çok soru geldi. Ve tabii ki stüdyo konuklarımız vardı. Ege Ünç, Fahri e, bunlar stüdyo konuklarımızdı. Onlar da CHP'den geldiler. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ve e, her zaman olduğu gibi sevgilince... Çok teşekkür ediyoruz sizlere. E, çok teşekkür Rica ederiz. Yani. Süremiz, süremiz bitti. E, haftaya bir başka gündem konusunda e, şirinliklerle karşınızda olacağım. E, Taktir sizin efendim. Hoşçakalın. kalın <gülüyor> <gülüyor> Gene... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vallahi üstümden bir tır geçti vallahi. Yemin ediyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Sanki <gülüyor> göz. Neyi anlamadın ya? Neyse Sen ya. ne anladın? Sen bana bir özetle, ben, ben program herhalde şeyle. Ben programı özetleyeyim mi sana? Ben sana şey, bir program güzel tasarlanmış. Bir stüdyo konukları var. Sen niye programı güzel tasarlanmış? Bir saniye. O zaman siz ikiniz yapın bari paraları Abi paylaşın. Abi yaparız ben sana söyleyeyim. Anladım CHP'den konuklar gelmiş. Benim anladığım So sokak röpe, e, iki tane çok değerli ben, stüdyo, stüdyo konu çok kusurum yani, yani doğru anlamış e, bir <gülüyor> doğru adam doğru Türkiye ekonomisi ve ticaret ekseninde hazır giyinme ve bedenlerin, büyümesi, ve bedenlerin büyümesi ya benim de söyleyeceklerim vardı hiç konuşturmadı ki yani. Yani zaten aslında çok güzel sorular vardı yani orada o Oktay da onu yaptı zaten hani bedenler büyüyor da keyfine mi büyüyor o bedenler yani insanlar ne yapıyor yiyor yiyor yiyor yiyor ne oluyor mesela sebedendeki bir insan mebeden oluyor veya mebedendeki bir insan lebeden oluyor e lebeden olan adama e sen mebeden verir misin eskiden sen mebeden giyiyordun e şimdi oldun sen lebeden ee, M ne zaman giyeceğim? Giyemezsin. Evet, bundan sonra bedenler i̇şte büyüdür. Abi, belki bunlar konuşulsaydı gene bir şey olurdu da. Benim bir kere yani en baştaki sıkıntım baki. Yani konuşamam mı? Konuşamama değil yani program böyle üç kişilik bir program gibi görünüyor. Yani e, abi o, bu hafta hay, ben tamam sana, biz bir destek attık diyelim hayır, bu hafta sana, biz açık, niye konuşamadık? Ben, ben de mesela markalaşma ya. falan diyecektim. Ben sana açıkladım ya şey diye. Yani bu, bu hafta konuk gelemedi. O evet yüzden... anladım. Yoksa bunu... bir konuk hafta... olacak değildik yani. Geçen haftaki konuk zaten yani bir önceki ilk programda konuk sizdiniz. Evet. Bu haftada konfeksiyon ıı, tekstilcilerden... Kim gelecekti? Tekstil konfederasyonlarıyla ıı, bir tane sendikadan biri gelecekti. Modacılar i̇ki, falan iki yok İki tane mı? konuk olacaktı. Modacılarla telefonla bağlanılacaktı. Hüseyin Yayman ve Abdülkadir Selvi'ye bağlanmaya çalıştık. Ya yavaş yavaş şu anda fihristimizde iki tane telefon var. Onları yavaş kim? yavaş konuşan. O galiba o sırada bizi aradı da o öyle bir şey oluyor. Yani onu bilmiyorum. O sigara içen adamı diyorsun. Evet. Ee, yani onu tam şey yapamıyorum. Bir de bize kötü yani. davranıyorsa Oktay. Yani Abi program formatı o. Yani program, sen sana kötü herkese, davranma diye düşünme ya. eşit mesafede onu... olacaksın ama evet. herkese yani bu demek değil ki herkese. İkini ben onu sen Oktay diye kafanda kurma. Çünkü ben de bir şeye giriyorum. Yani o, o program, da bir program ruh sırasında. Haliye... Ben de Benim ya. de Böl bölendiğim bir şey var. O bir bence senin içine bir ruh giriyor. Yani sen şey yapıyorsun. Exorcist gibi, gibi bir şey. Be Hayır, benim benim kendi konuk falan. olsan o zaman bizim hissettiğimizi anlarsın. Ne yani. olsam? Kendin konuk olsan Şirin gündeme. Bir gün de seni konuk alalım Şirin gündeme Oktay. Abi vaktimiz yok sınırlı. Hay o zaman şahsi şeyler dışında eleştirilerimi istersen bir kere sokak röportajları hiç olmamış. Yoktu çünkü. Yani. <gülüyor> Olmamış <gülüyor> dedin yani beğenmedi mi yoksa yapılmamış mı? Ya yapılmamış gibi geldi Sokak röportajı dendi mi ki zaten? Rast geldi mi programda? Sopok, sopok, aman sopok diyorum. Sokak röportajı. Sokak ne ya? Ay yoksunu belirtilerinizi <gülüyor> kaç hafta sürecek ya? Ne bu yani? <gülüyor> Allah Allah. mi yani bu şeyi bıraktınız? Allah Allah biz ikiniz. <gülüyor> bir daha sopak desene. Çok güzel, çok güzel diyorsun. <gülüyor> Ee, so şeyde... Sokak röportajlarını sen görebildin mi? <gülüyor> Zaten sokak röportajının kızısına sopak deniyor. Sokak röportajlarında ee, onu göremedik. Çok bekledik ama... Hayır, bazı şeyler hep havada kalıyor. Havada kalıyor. Twitter'dan çok soru geldi diyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey olacak. Sürekli. Sen, şirin Paiz'ini <gülüyor> sen... izledin mi? <gülüyor> İzledim evet. Abi aynısı program yani aynısı demeyeyim de onun da bir kendine tabi havası Abi, var. Abi sen kendi özgün bir şeyini bu, bul. Bu, bu programı yaparken canım, model program oydu. Yani O Şirin Paiz'in da İngiltere'den al İngiltere nereden aldı onu Şirin Paiz'in? Bilmiyorum yani nereden almış olabilir. Sen onu niye taklit ediyorsun? Taklit olursa? değil ki orijinal zaten hal bir şey ya. Taklit değil. Yani o Asla. fikir şeyi o yani herhalde o, orijinal zaten. Programlarda... Sokak röportajı senin orijinal şeyin de onda. Çünkü yok galiba. Sokak röportajı yok mesela. Çok çok şey var orijinal. Yani bu programda şirin gündemde çok şey var orijinal de yani ya bazı şeyler ki esinleniyorsun bir şeyden, bir şeyi yapıyorsun. Yani o orada da öyle. Yani bu tip bu temadaki programların şeyi o abi. Hayır, havası bazı Sen rahat Sen ama. illa bu tarz benim gibi program istiyorsun. Yani laf sokmalı falan. Burada bir moderatör var abi. Evet. Yani o moderatör belirliyor işte zamanı belirliyor programı götürüyor işte Twitter'dan sorular efendim ondan sonra dönüyor telefon bağlantısı isimler havada uçuşuyor işte partiler ondan sonra konu işte Belki sorular. Belki de sen Oktay şey olabilir falan. mi? Biz ne? daha böyle rahat sohbet programı yapıyoruz ya. Evet. Acaba sen bu, bu siyaset yoğunluğunu kaldıramıyor olabilir misin psikolojik olarak? Çünkü o da bana, olabilir. O da yani. olabilir çünkü. O da başka bir açıklaması adam yok. Adam yani oradan CHP'den geldi diyor. Bir kere herkese eşit davranmak zorunda. Habire işaret yapıyor. Telefon bağlandı. Sokak röportajlarına gireceğiz. Ama çok stresli Tam böyle bir, bir rahatlayayım ya. diye böyle portatif bilgisayarına dönüyor. O oradan Twitter'dan Twitter sorular almış. Ya ya. Ben size bir şey söyleyeyim ben de çok yani vakit konusunda benim burada önümde saat var. Yani bir de vakit işte o yani deseler sana 5 saat yapacaksın rahat rahat herkesi konuşturursun. Keşke öyle bir şey olsa ama bir dahaki program artık Ege. Yani ben de seni konuşturmak istiyordum. Sen konuşamadım diye de biraz bozuldun kadar kadarıyla ama bu tip programlarda çok konuklu programlarda. E, iki konuk vardı mesela bu programda bir tane de telefon bağlantısı Çoklu konuk yani bir konuk değil mesela. Anladın mı? Yani birden fazla konuk tamam E bir de Twitter'dan sorular geliyor. Tabi doğru. Onu defa defa or. Yani oradan geliyor. E bir de telefon bağlantısı yanlış telefonlar var. Yani bir e, konumu konumda. Konuklardan birinde de yoksunluk belirtileri var. Sen onu da fark ettin herhalde. O da şey oldu. <gülüyor> yani oldu bitti yani. Faire yüzden... ne yapıyorsun? Bimin indirimli şeylerine mi bakıyorsun ya? Termiyorsun <gülüyor> bence. Gerçekten, gerçekten onun bakıyor. <gülüyor> Hakikaten Faire onun bakıyorsun ya. Bir şey dikkatini çekti galiba <gülüyor> Burada portakal suyu var mesela. Kaç para diye bir mükemmel bir gün olacak